94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor yayınına Burçak Konukban'la birlikte zamansız köşesindeyiz. Evet Burçak bir hayli kalabalık bir etkinlik listemiz var. Konuşacağımızda çok şey var. Direkt başlayalım istersen. Önce apartman projesiyle başlayalım. Evet bugün saat beşte olacak. Biz kayıt yapıyoruz bugün. Yayınlanmış oluyoruz. Konuşma olduktan sonra yayınlanmış oluyoruz. E, Georgi e, Yavanovik ve e, Rayko Stanev e, konuşmacı oluyor. Apartman projesinin bu Asmalı'daki yerinde. E, Relocate projesi kapsamında çağırmışlar. Bu Relocate projesi kapsamında apartman projesinden bir grup sanatçı. Zaten e, bu Makedonya ve çevresine bir gezi düzenlemişti. E, ve aslında onun devamında gerçekleşen bir <gülüyor> bir konuşma dizisi bu. Hani orayla bir bağlantısı var diyelim en azından. E, bir sanatçı Üsküplü bu yabancı diğeri de Sofya'da yaşıyormuş Raiko Stanev. İlginç olan yabancı çalışmalarında sosyalizm sonrası geçiş dönemindeki Makedonya'nın sosyal yapıları ve kuralları günlük rütüralist rotiplerin yanı sıra Brein Topnek'i yer arayışı üzerinden bir üretim gerçekleştiriyormuş. Bu anlamda bunu dinlemek izlemek isteyenler için güzel bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Bir de biliyorsun sanatçı konuşmaları o bölgedeki sanatçıların hani başka bölgelere de çalışan sanatçıları kendini anlatmaları ve üretim biçimlerini göstermesiden çok büyük bir şans. Evet enteresan bir şey olacağına eminim çünkü seni bilmiyorum Makedonya'yı gördün mü? Ama orada enteresan bir yapı var. Yani görülmeye değer bir yapı var. Bir tarafta sosyalizm döneminden kalma her yere yayılmış dev heykelleri görürken diğer tarafta kiliseler ve diğer tarafta aynı zamanda e, bu e, sosyalizmin ardından pop kültürü ikonlaştırılmış. Pop kültürü de her yere sirayet etmiş durumda Makedonya'da. Bu yüzden tam da bu anlamda enteresan bir konuşma olacağını düşünüyorum. Evet o ilginç olacak. Ee, günüm Sanatçıları sergisi var Akbank Sanat'ta. Bununla ilgili benim enteresan bir mi oldu sergiyi göremedim ama çok iyi bir giriş hazırladıklarını düşünüyorum Akbank e, sanatın girişinde. Çünkü, ha binayir. Evet yani ta, tam net hatırlamıyorum ama tadilat var ama sanat devam ediyor gibi bir afiş yapmışlar. Evet. Biri de çekiciyle bir ressamın ölçü evet. alır gibi işe Yapıyor. Bu anlamda hoş bir e, ve davetkar bir giriş olduğunu düşünüyorum. Ya aslında sergiye dair en önemli not normalde e, daha erken oluyordu bu serginin tarihini. Haziran'da e, oluyordu daha önceki evet. senelerde. Bu sene biraz böyle bir sarkma olmuş gibi gözüküyor. Belki bu tadilatın kendi içerisinde bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Burada seçici kurulda e, Yeralay'ın kreatörler Fulya Erdemce, Başak Şanav ve Arzu Yayıntaş. Fulya Erdemce aynı zamanda CDA Project'in Genç yeni farklı sergisini seçilen küratördü. Bu anlamda yine onun da seçkide yer aldığı bir durumla karşı karşıyayız. Ee, fotoğraf ağırlıklı bir sergi. Ben sergiyi gördüm. Fotoğraf ve video ağırlıklı bir sergi. Tabi bu yarışmanın ve serginin çok önemli bir e, ayağı var. O da zaten e, heykeltraş yani e, resim heykem vizesi ile birlikte yapılıyor bu proje bu sergi. Ee, onların katkılarıyla oluyor ve 3 tane sanatçı Venedik Bienali'ni gezmeye yolluyorlar. Hı hı. Yani böyle bir koridor yaratmış oluyorlar. Bu anlamda 3 e, bu sergiye katılan sanatçılardan 3 tanesi de e, Venedik'e gitmek üzere seçilmiş durumdalar. Yani serginin bu basama ya da projenin bu basama bence çok önemli. Evet bu arada Arter ilk kez bir kişisel sergi ev sahipliği yapıyor onu da konuşalım. Evet o da 8 Temmuz yani yarın başlıyor. Deniz Gül aslında. Deniz Gül'ü biz bugüne kadar belki bahsetmemiş olabiliriz ama kendisi uzun süredir sanat üretimine devam eden bir sanatçı. Genç sanatçılar arasında yer, al yer alabilir. Ee, onun bir e, çalışması ilginç yani hani daha önce olmamıştı Artar'da böyle kişiler tek bir ismi duymamıştık ee, sanatçı bu... tabi şey payında bırakmak lazım arterinde çok yeni bir yer e, yeni bir oluşum oldu payında bırakmak lazım bunu söylerken ee, tabi ki hani e, ama hani daha çok böyle e, pro yani kolektifler kolektif yönelik. projeler diye bir şeyi vardı onun evet. en başta hani ondan sonra belki bu, bu den, yani Deniz Denizgürün katıldığı sergi de bu anlamda bir bir sanatçıya kapıyı açmak da böyle bir kolektif çalışmanın getirdiği bir, bir şey olabilir diye düşünüyoruz bu anlamda. Ee, sergi yarın açılıyor. Yani onu söyleyelim. Evet üstünde durmamız gereken önemli bir mesele de senin direkt temas halinde olduğun Kapadokya Çağdaş Sanatlar Festivali. Evet Kapadokya Çağdaş Sanatlar Festivali 6. E, kez düzenleniyor. 6 yıllık bir serüven e, Kaan Sarı ve e, Fabrikart Grup. Ee, ekibinin ee, ekip her sene aslında katılımcı sanatçılardan e, festivale gelenlerden e, beslenerek grubunu tekrar oluşturup oluşturup yani güç toplayarak her sene düzenliyor. Çok kısa bütçelerle yapıyorlar. Ee, Ürgüp de gerçekleşiyor. Mustafa Paşa'da gerçekleşiyordu daha önceleri. Ee, yani yine başvuruyu da e, sanatçı alıyorlar ama kendileri de davet yolluyorlar. Ee, program yeni açıklandı programda performanslar da var ee, bir tanesi benim yapacağım bir performans olacak salı günü saat 6-7 arasında ee, ardından da Tuğçe Tuna Hı -hı. E, Ram Dance'dan bir performans Hı -hı. gerçekleştirecek. Ee, Cancer'ı geçen sene bir ödü almıştı aynı zamanda ee, bu fabrik kartla ilgili girişimciliğinden dolayı e, ilk 10 listesine girmişti e, genç girişimci olarak. Aslında çok ilginç bir şey yapıyorlar yani merkez dışında olan bir etkinlik bu ama mesela BNL'de değil hani her sene yapıyorlar hı hı. Ee, içerisinde e, yani resim de koyuyorlar diyelim videoda hani koyuyorlar performansı da açıyorlar. Bu ee, anlamda adını çok hak eden bir festival Çağdaş Sanatlar Festivali derken aslında. E, evet aslında işte bunun en güzelini en güzel konuşmayı oraya gittikten sonra Kaan'la birlikte e, görüşüp ya da benden hani oradaki deneyimlerimin üzerine bu seneki deneyimlerimin üzerine e, buraya döndüğümüzde. Büyük bir ihtimal bir... önümüzdeki haftanın konusu da bu olacak zaten. Çünkü e, Pader günü açılıyor festival e, programı da çok yoğun bir şekilde ilerleyecek yani hı böyle hı. bir durum var. Evet oradan e, Kapadokya Çağdaş Sanatlar Festivali'nden Sanatoryum'a geçiyoruz. Sanatoryum tuvale geri döndü. Ya aslında işte tuval kolaj e, çalışmaları var şu anda e, iki tane sanatçının e, adı da zaman aşımı serginin Gençay Aytekin'le saniye dönmesin. E, ya bilmiyorum burada orada konuştuğumuz bir şeydi aslında. Hı hı. Hani sergi gezen insanlarla birlikte konuşuyorduk. Hani e, Sanatoryum'da çok büyük bir enstalasyon yapılmıştı bu bir önceki sergide. Ondan önce de çok işte Fırat Arapolu'nun kreatörlüğünde e, deneysel daha böyle e, deneysel çalışmaların yer aldığı bir sergi vardı. Hani e, sanatörlüğün işte bir sanatçı inisiyatifi ve e, yani sonuçta var olmaya çalışan bir inisiyatif. E, hani şunu söylemeyelim de direkt satış amaçlı olduğunu direkt söyleyemesek de en azından e, onun daha çok... Öne açık olan bir sergi yapıyorlar. Çünkü bir önceki sergide satış amaçı asla düşünemeyecek bir projeydi. Evet ben de bu sergiyi çok e, ticari olarak okumuyorum açıkçası Burçak. Bunu da bir tercih olarak görüyorum. Yani e, umarım böyledir ve umarım yanılmıyorumdur. E, evet enstalasyon yapan bir yer niçin yağlı boyaya dönmesin, için. Tuvaleye dönmesin bu da mümkün tabii ki. Ya bu olabilir tabii ki ama hani e, en azından o bir önceki çalışmalardan dolayı bu, bu, bu algı <gülüyor> oluştu. Yani bu şey değil. Ya bu kötü bir şey de değil zaten. Bence yani de kötü bir şey Normal değil. bir şey yani evet. tuval da olacak tabii ki. O da olacak evet. bu da olacak. Ama hani onlardan sonra bunları görmek aklı o soru işaretini getiriyor. Bu şey değil. Normal çünkü hani sanatoryum uzun süredir takip ettiğimiz bir yer. Yani hani e, o kendi içerisinde gerçekleşen bir durum diye. Değil evet ben. yani aynı şekilde senin biyografine baktığımızda e, pek çok ensalasyon ve deneysel performatif işler yaptığın gibi senin de yalboya çalıştığını Biliyoruz yani bu mümkün ve kötü bir şey de değil ayrıca. Değil canım öyle <gülüyor> ayırmıyoruz onu. <gülüyor> evet, evet. Peki devam <gülüyor> edelim. Ee, önemli artık gelenekselleşmiş bir başka yapıdan ve sergiden, simen sanattan bahsedeceğiz şimdi. Sınırlar, yörüngeler. Evet o da 9-10 olarak e, bu ay, geçen ay ve bu ay içerisinde e, açıldı. E, Tabi bu, bu ayki açılışta geçen ayda açılan eserlerini de dahil olarak <gülüyor> yani, bütünleyerek e, yaptılar. Ee, i̇şte şey var burada basın bildirisinde şey de var 48 üniversiteden 330 genç sanatçı başvurmuş bu üniversiteler e, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi e, sadece yüksek lisans yapan öğrenciler bu, bu Hı -hı. yarışmaya katılabiliyorlar. Seçici Kurulda işte Banu Cennetoğlu, Nilüfer Ergin, Mürteza Fidan, Melih ve Hakan Olur. Önceki yıllarda olduğu gibi. Mürteza Fidan ve Melik yörgün sabit kuratörler ve evet. diğer ekip durmadan değişiyor öyle söyleyelim. Ee, Simen Sanat başka bir perspektif sunuyor tabii. Yani bir şey açısından hayatlarını güncel sanat arenasında devam etmek isteyen sanatçılar için bir basamak niteliğinde en azından format olarak kendilerini tanımlamak için bir seçenek oluyor diyelim. Evet umarım şu, burada şey derdimi yanlış anlatmam. Çünkü şöyle bir gözlemim var sınırlar yörüngelere ilişkin. Bir eleştiri değil bir tercih, tercihin tespiti olarak dinleyicilerimizin bunu algılamasını rica ediyorum. O da akademik olanın içinde kalmayı tercih ediyor. Akademik derken de yanlış anlaşılmamasını rica ediyorum. Klasik akademiyadan bahsetmiyorum bu anlamda. Güncel sanatın akademik kolunun içini iyi temsil ediyor ve bu akademik kolun içerisinde kaldığını düşünüyorum sınırlar yörüngelerin. E, bu anlamda Mürteza Fidan Marmara'da zaten e, hoca, e, Melih hoca da hani Görgün'de mimar sinan'da grafik bölümünde hoca. Hani böyle bir akademik bağlantıları var kreatörler. Evet. Ama yine de benim düşüncem akademide yer alan birçok çalışmaya göre ucu daha açık bir e, yaklaşımları var genel anlamda. E onu, onu koruyorlar bir yerde. Aslında. Çok katılmıyorum sana. Şundan ötürü çok katılmıyorum. Küratörlerin akademideki bağlantılarının bir uzantısı, bir seçki olduğunu düşünüyorum hmm, bu anlamda. Anladım. Devam edelim. Okay, tamam. Peki, e, gelelim senin planlarına. Berlin. Evet, 17 Temmuz'da Berlin'de e, IPAH Young Performing Artist Workshop'ına ve ardından gerçekleşecek olan e, Platform Young Performance Artist e, Festival'ine e, katılıyorum. E, böyle bir durum var. Bir hafta sürecek, ardından işte festival olacak. E, aynı zamanda yine Berlin'de Bernhard Pool'un organize ettiği bir sanatçı konuşması gerçekleştireceğim Berlin'de. Ee, bu iki güne yayılabilir. Hı hı. Ee, mekanı da internetten paylaşacağız. Ee, şu anda mekan hani belirlemeye çalışıyoruz. Ve orada aslında Açık Radyo'nun bir sunumunu yapacağız. Yani bu zamansız evet. sürecinin bir sunumunu yapacağız. Bu anlamda şu an bir editing durumundayım. Ee, yani bütün yaptığımız programlardaki başlık başlık neler yaptığımızı, kimlerle ne yaptığımızı, bunların bağlantıları, isimleri, web siteleri birlikte sunmayı düşünüyorum. Çünkü aslında beni davet etmelerin en büyük sebebi İstanbul'u merak etmeleri. Hı hı. Ee, bir yandan da tabii sanatçı olarak yapacağım çalışmalar. Ee, i̇lginç olan Eylül ayında bir e, mekanda bir şey gerçekleştirecekler. Hı hı. Belki Eylül ayında bir e, ortaklık söz konusu olabilir. Yine performans üzerinden. Ee, Jürgen Fris'in bir atölyesi benim katıldığım. Jürgen Fris'in bir performans sanatçısı. Ee, aslında e, kendisi de performans üzerine bir röportaj yapıp bunu da Berlin'de olduğum sürece Açık Radyo'da yayınlamanın açıkçası e, yaptığımız programın uluslararası ölçekler içerisinde hı hı. de konumlandığına dair güzel bir durum oluşturacağını düşünüyorum. Evet bu arada bilmeyen dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim zamansız köşesi bir radyo programının olmasının yanı sıra aynı zamanda bir güncel sanat projesi olarak da ilerliyor. Evet. Çünkü buradaki yapmış olduğumuz programları bunu nasıl aktarırım bilmiyorum ama sesin resminin Kaydını alarak bir başka sergiye, bir başka güncel sanat olayına doğru dönüşüyor. Zamansız köşesi sanırım. Bundan da bahsedeceksin belki Evet tabii ki. Yani bu çok önemli bir basamak. Bir de yani medyum çok önemli. Şimdi medyum Hı -hı. ses, görüntü ve röportajlar üzerinden yani yaşayan olaylar üzerinden çıkardığımızda bence ortaya gir, ilginç bir seçki çıkacak. Bu seçki çok doğal geliş. Yani bizim kendimizden de kaynaklanıyor. Bizim tabii. herhangi bir kimsenin tarafında olma, herhangi bir kurumu destekleme, herhangi bir... Kişiye ayrıcalık tanıyıp herhangi bir şeyle yerme gibi bir üslubumuz olmadı. Ol, olmayacak da. Sadece bakıyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi paylaşıyoruz. Bakıyoruz, yaşıyoruz aslında. Evet, yani yaşıyoruz, evet. hayatın içinde dolanıyoruz. Kendi adıma kesinlikle hayatın içinde bir adamım. Hı -hı. Hani bundan gördüğümüz ve bize yani hoşumuza giden ve hoşumuza gitmeyen durumları bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Yani olayın böyle bir görsel ve yaklaşımı da olacak. Yani programın görselliğinin böyle bir katkısı olacağını. Söyleyelim diyeyim en azından. Evet Berlin söyleşilerinde merak ediyoruz. Programın sonuna yaklaştık. Açık çağrıları fırsat biliyoruz. Her defasında Aa, evet. yakaladığımız anda duyuruyoruz. Çünkü biliyoruz ki özellikle Facebook ve benzeri web portallarından da program zamansız dinlenmekte. Ve bu açık çağrılar çağrı yaptığımız kişi ve kurumlar adına büyük önem arz ediyor. O yüzden bu açık çağrı ile tamamlayalım. Holy Cafe e, Çukur Cuma'da yeni açıldı. Genç sanatçıların işlerini sergilemek üzere e, bir çağrıda bulunuyor. E, Holy Cafe'yi bulmak çok kolay. E, Çukur Cuma'da e, hemen bu şeyin edisyonu oralarda diyeyim en azından. Çukur Cuma Köftesi yan tarafı. E, genç sanatçıların işlerini sergiliyorlar. Bu cumartesi bir açılış yapacaklar. Küçük bir parti olacak. Buradan hemen bağlayayım istersen. Zamanımızda evet. olmak üzere çünkü. Ee, yarın akşam Kuit'te e, Free Kids, e, Drinks, e, Kids Drink Free on e, Fridays diye bir parti olacak. Kadir Ulus ve e, de birlikte ikimiz e, bir e, DJ playlist çalacağız evet, aslında. Evet, gerçek bir şey free değil. Eğlence dışında ee, onu da belirtmekte e, faydalı. Evet, bunu <gülüyor> söylemek <gülüyor> gerekiyor. E, yıkım 2011'deki performansların videolarını gelenler özel bir şekilde izleyebilirler. Böyle bir tiyo verelim. Peki. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Konukmanla Güncel Sanat Konuşmaları.